Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Hamileler ve emziren anneler Ramazan'ın ayında oruç tutmalı mıdır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah yolcudan namazın yarısını hamile ve emziren kadından da orucu kaldırmıştır. Hamile ve emziren kadın oruç tuttuğunda eğer kendi çocuğu hakkında endişe ederse, orucunu bozar ve bozduğu her güne karşılık bir fakiri doyurur. Ama şöyle söyleyelim kardeşlerim, eğer ki hiçbir mahsuru olmuyorsa, hamile ve emziren kadın için, yani tutabilme imkanı varsa, tutabiliyorsa, mükellef değildir ama kendisini rahat hissediyorsa, bir zorluk çekmiyorsa tutabilir ama bunun dışında, e, tutması gerekmez. Allah ondan bu yükümlülüğü kaldırmıştır. İne İbni Ömer an bebeği hakkında korkan kadından soruluyor. O da e, orucunu bozar ve her gün için bir fakir doyurur demiştir. Yani e, orucu tutmazlar, emziren kadınlar ve hamile kadınlar. Ancak e, bunun için, yani her gün için bir fakiri doyururlar. Elhamdülillahi rabbil Alemin.